Besmele, Hamdele, Salat ve Selam'dan sonra Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu Her namazınız son namaz gibi mi? Karşınızda Beytullah, huzurunda bulunduğunuz Allah. ''Altınızda sırat, ensenizde Azrail. namazınız namaz gibi oldu mu hiç? Her namazınız son namaz gibi olsun.'' diyordu eshabına. Tıpkı vedalaşır gibi. Biraz sonra hayat son bulacak ve sanki hayatla ölüm arasında o incecik perde kalkıverecekmiş cesine. İşte... Bir pazartesi günü tan yeri ağırırken Mescid-i Nebi'ye açılan perde son kez kalkıyordu. Genç ihtiyar herkes acaba namaza çıkar mı diye mescide koşmuş. Mihraptaki imamı merak ediyorlardı. Zira 14 gündür hastaydı. Perşembeden bu yana 4 gündür namazlara da çıkamaz olmuştu. Halbuki çarşamba günü ağırlaşıp bayılmış, kendine gelir gelmez de üzerine su döktürerek mehcide gelmişti. Belli ki eshabıyla helalleşmeyi arzu ediyor. Kimin de kendisinde hakkı varsa gelip almasını istiyordu. Zihinlerdeki hatıralar tazelenmeye çalışılıyordu. Yoksa bu bir vedalaşma mıydı? Daha önceki beyanlarını hatırlamaya çalışıyorlardı. Bir gün aralarına çıkmış ve onlara şunları söylemişti. Sizler beni aranızda en son vefat edecek olan birisi olarak mı sanıyorsunuz? Evet demişlerdi o zaman. Halbuki o gün o aleyhissalatü vesselam. Şüphesiz ki ben aranızda en önce vefat edeniniz olacağım buyurmuştu. Şüphe yok ki ben. Yolculuk için davet aldım ve bu davete icabet sözü verdim demişti başka bir gün. Amcası Hazreti Abbas bir gün rüyasını anlatmış ve semaya doğru sağlam bir halatın yükseldiğini söylemişti ona. O zaman da o gördüğün senin kardeşinin oğlunun vefatıdır demiş ve bunu hüce dostluğa pervaz edişi olarak yorumlamıştı. Birkaç gün önce de bir mecrasını bulup sözü vedaya getirmiş ve şöyle buyurmuştu. Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu dünya hayatının güzelliklerinden dilediğini vermek ve katındakilere nail kılmak arasında kulunu muhayyer bıraktı. Kul ise Allah katında olanı tercih etti. Daha cümlelerini tamamlamamıştı ki mehcedin bir köşesinden yakıcı bir çığlık vermişti. Annelerimiz, babalarımız, canımız sana feda olsun ya Resulallah. Şaşkınlıkla bakıyorlardı sesin geldiği tarafa ve adama bak diyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adamın dünya ile huzur-u ilahide olan konusunda muhayyer bırakıldığını ve onun da Allah katındakini tercih ettiğini haber veriyor. Ebu Bekir ise tutmuş, annelerimiz, babalarımız sana feda olsun ya Resulallah deyip ağlıyor. Anlayan ağlamıştı. Anlayan anlamıştı. Allah Resulü de Sadık Yari Ebu Bekir'i nazara veriyordu. Aynı zamanda o gün şayet ben Rabbimden başka dost edinecek olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim demiş. Ve Ebu Bekir'in kapısı dışında mehcide açılan bütün kapıların kapatılmasını istemişti. Çarşamba günü ağırlaştığı duyulunca Herkes mescide koşmuş ve dışarıda merakla beklemeye başlamıştı. Ölümünden endişe duyuyorlardı. Önce amcaoğlu Fadıl ardından sırasıyla Hazreti Ali ve amcası Hazreti Abbas girdi huzura. Her biri dışarıda bekleşen topluluktan bahsediyorlardı. O gün iki kişinin yardımıyla huzurlarına çıkmış ve şunları söylemişti cemaatine. Ey insanlar! Bana ulaştığına göre sizler nebinizin, peygamberinizin vefatından endişe ediyormuşsunuz. Benden önce hangi peygamber ebedi yaşadı ki ben burada ebedi kalayım. Dikkat edin ben de Rabbime kavuşacağım. Sizler de. Neden sonra da şu hakikati aktaracaktı onlara. Şüphe yok ki sizin için benim hayatım da hayırlıdır, ölümüm de. Zaten Son kıldırdığı namaz da Perşembe günkü akşam namazıydı. Ve bu namazda Mürselat süresini okumuştu. Bugün olduğu gibi o günde Bilal yatsı namazı için nezan okumuş mescide koşan cemaat de imamını beklemeye durmuştu. hücre saadetlerinde olanlardan habersizlerdi. Zira hastalığı şiddetlenen sevgilimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kendinden geçmiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz namazın kılınıp kılınmadığını sormuş ve abdest alıp namazı çıkmak istemişti. Ancak bunun için takati yoktu. Zira tekrar tekrar bayılıyordu. Nihayet namazı Hazreti Ebu Bekir'in kılırmasını isteyecek ve daha sonra da kendisi Ancak iki kişinin yardımıyla namaza çıkabilecekti. Gelişini bekleyenlerin üzerine Dolunay misali verince O gün Mehcid'e bir heyecan dalgasıya ile vermişti. Feraset insanı Hazreti Ebu Bekir işi sahibine bırakmak için geri geri çekilmek istiyordu. Elleriyle işaret ediyor, yerinde kal diyordu ancak sevgili. Açılan safların arasından İmamın yanına kadar geldi. Ayakta duracak takati yoktu. Ve ancak oraya oturarak namazını tamamlayabildi. O gün de cemaatine dönmüş. Aynı zamanda şunları söylemişti. Artık sizin aranızdan benim ayrılık vaktim geldi. Şüphe yok ki ben de bir beşerim. Kimin bende bir alacağı varsa gelsin ve bugün alsın. İşte... O perşembeden bu yana Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namazlara çıkamamış ve eshabına imam olup namaz kıldıramamıştı. O gün geldiği gibi belki bugün de gelir diye ümit ediyorlardı. Bugünün sabah namazına bir umut deyip gelmişlerdi. İyileştiğini görmek ve yine önlerine geçip de namaz kıldırmasını bekliyorlardı. Halbuki o aleyhissalatu vesselam Aylar öncesinden mesajı almış ve yönünü de ebedi dostluğa çevirmişti. Onun için her yıl 10 gün mescide çekilip itikaf yaparken bu yıl Ramazan ayında mescitte 20 gün kalmayı tercih etmişti. Ayrıca bu Ramazan cibril ile Emin gelmiş ve karşılıklı olarak Kur'an'ı iki defa mukabele ederek hatmetmişlerdi. Aylar öncesinden Muaz bin Cebel'i Yemen'i gönderirken yanına çağırmış ve ona da şunları söylemişti. Ya Muaz. Şüphe yok ki sen bu yıldan sonra beni göremeyeceksin. Geri geldiğinde artık benim şu mescidimle kabrimi ziyaret edersin. Demek ki o, sevgilimiz aleyhisselam, daha o günden vedalaşmaya başlamış. Yüce dostluğa pervaz edeceği bu pazarcası günü, yanında göremeyeceğini bildiği dostlarıyla, daha o günden teker teker helalleşmiş. İlk ve son hacı da, Zaten böyle bir vedalaşmayı ifade ediyordu. O gün Hacuğunda toprağa emanet ettiği çeyrek asırlık hayat arkadaşı Hazreti Hatice validemizin mezarını ziyaret edecekti. Vefa insanıydı ve eshabına da vefa dersi veriyordu. Zaten Arafat'ta gelen ayet dinin tamam olduğunu ilan etmiş. Kitleler halinde insanların dine girdiklerini gördüğünde de Rabbini zikirle tesbih etmesini istemişti. Onun için... ''Ey insanlar!'' diye başlamıştı hutbesine. Sözlerimi iyi dinleyin. Çünkü ben bu yıldan sonra bir daha sizinle burada asla buluşamayacağım. Bu ifadeleri duyar duymaz bir kenara çekilip de ağlaşanlar vardı. Zira biliyorlardı ki din tamamsa vazife bitmiş demektir. Vazife bitmişse yolculuk var. Rasulullah da gidecektir. Bir de işin hüsn şehadet boyutu vardı. Zira ümmet Muhammed'in şehadetine Allah Celle Celaluhu da ayrı bir ehemmiyet atfediyordu. Onun için yarın size beni de soracaklar. Ne diyeceksiniz? Bana düşen tebliğ vazifemi yerine getirdim mi diye soracaktı. Arafat meydanı kazan gibi kaynıyor. Evet hepimiz şehadet ederiz ki sen vazifeni hakkıyla eda ettin. Uçadıkları... Faran dağlarına çarpıp geri geliyordu insanların. Nur insan huzur kesilmişti. işaret parmağını semaya doğru kaldıracak ve şunları söyleyecekti. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Her cümlesinde bir veda bu sesi gizliydi. 23 yıllık birikimi siyah gözleriyle süzüyor... Ve cemaatini kendisinden sonraki günlere hazır hale getirmek istiyordu. Onun için bir ara sesini yükseltecek ve hac vazifesiyle ilgili amel ve davranışlarınızın keyfiyetini bugün benden öğrenip alın. Zira ben bu yaldan sonra bir daha hac vazifesi yapacağımı sanmıyorum diyecekti. Medine'ye döndükten sonra da vedalaşmaya devam etmişti. Uhu da gitmiş ve yaşayan yan ile vedalaştığı gibi Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr başta olmak üzere Uhud şehitlerine de selam verip vedalaşmıştı. Cennetül Bakiyye'ye emanet ettiği ashabını da unutmamıştı. Onların yanına da uğruyor, adeta her biriyle konuşarak helalleşiyordu. Bu helalleşme sonrasında yanında bulunan Ebu Müveyhibe'ye şöyle seslenmişti: "Ey Ebu Müveyhibe, şu anda bana dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarlarla burada ebedi kalma imkanı ardından da cennet vaat edildi. Ve ben Rabbime kavuşmak ve cennetle bunlar arasında muhayyer bırakıldım. Böyle bir tercihten memnuniyetini dile getirmek isteyen azatlı Ebu Müvehibe, anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah, diyecekti. Önce dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarları ve burada ebedi kalmayı ardından da cenneti tercih et lütfen. Ama sevgililer sevgilisi tercihini çoktan yapmıştı. Vallahi de ey Ebu Mubeyhibe dedi. Ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti tercih ettim. Yaklaşık bir ay önce de yakın akrabalarını bir araya toplamış ve ruhu pervaz edip vuslata erince bedeni konusunda... Kimin ne yapacağını anlatmıştı onlara bir bir. İşte bütün bu süreci onunla birlikte yaşayan sahabe dikkat kesilmiş. Sabah namazını birlikte kılabilmek için mescitte Resulullah'ı bekler olmuştu. Nereden bileceklerdi ki bu namaz onunla birlikte kıldıkları son namaz olacaktı. Takvimler Rebiülevvel ayının 12'sini gösteriyordu. Müdavimlerini toplayan mescit Bilal'in ezanıyla birlikte dolup taşmıştı, yine gelememişti. Sabah namazını da yerine tayin ettiği İmam Hazreti Ebu Bekir kıldırıyordu. Bir aralık mescidin göçesinde bir hareketlilik olmuştu. Ayşe validemizin hücresindeki perde aralanmış ve nur cemali dolunay misali doğu vermişti. Yine mübarek başını sarmış, öylece kapıda duruyor. Nusaf sayfası gibi Duru ve Aydın Sima mihrabındaki imama nazar ediyordu. Mübarek yüzlerindeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Huzur doluydu. İşte bu nazarlar aynı zamanda eshabını dünya gözüyle görebileceği son bakışlarını ifade ediyordu. Sevinçten neredeyse namazlarını bozacaklardı eshab-ı kiramda. İkinci rekate kalkmışlardı. İntizam için ne saf tutmuş cemaati gelişini hissedip yol veriyorlardı. Sevgililer sevgilisi de Ebu Bekir'in arkasına kadar geldi. Geri çekilmek isteyen Ebu Bekir'in omuzuna koydu elini. Belli ki Yerinde durup namazına devam etmesini istiyordu. Tayin ettiği imamın arkasında O sevgililer sevgilisi aleyhissalatu vesselam da Oturduğu yerden namaza durdu. İmam selam verince Yetişemediği rekati de kıldı. İşte bu Onun son namazıydı. Ardından Direklerden birisine sırtını dayayıp, sesini de yükselterek fitneler konusunda hesabını uyardı ve daha sonra da nazarlarını yeniden Kur'an'a çevirdi. Ceziratü'l-Arap'ta iki dinin bulunmasını fazla buluyor ve İslam'dan başka bir anlayışın burada barınmasını istemiyordu. Oradan ayrılırken şunları söyleyecekti. Bir nebi, cemaatinden birisi kendisini imamlık yapmadan vefat etmez ve içeri girerken inen bu perde bir daha açılmamak üzere kapanıyordu. İyileşmiş gözüküyordu, endişeler geride kalmış gibiydi. Cemaatinin sevincini diyecek yoktu. Yeniden aralarına dönmüş ve kendileriyle birlikte saf tutup namaz kılmıştı. Sanki her şey normale dönüyor gibiydi. Bir aralık Rum diyarına komutan olarak tayin ettiği genç komutan Üsame yanına girdi. Ordusu hakkında tekmil verip vedalaşmak için geliyordu. Bir gün önce de gelmiş ve işin ucunda ayrılık da olsa hareket emri almıştı. Yanına yaklaşıp oturduğunda mübarek elleriyle başını sıvazlayacak ve 18 yaşındaki genç komutan Hazreti Usame'ye ayak dua edecekti. Genç komutan ve ordusu hakkında hesabına şunları tembih etmişti. Benim hazırladığım bu orduyu sakın geri bırakmayın ve gecikmesini... Mahal vermeden vazifesini yerine getirmesine yardımcı olun. Daha birkaç gün önce de yanına çağırdığı Üsamiyi sinesine sarmış ve onu yetersiz görenlere karşılık onun da babası gibi bu işe layık olduğunu bir kez daha tescil etmişti. Güneş doğup da kuşluk vakti yaklaşınca kızı Fatıma'yı yanına çağıracak ve kulağına bir şeyler fısıldayacaktı. Benden bir parça dediği Hazreti Fatıma bir çığlık kopardı. Hıçkırılıklara boğulmuş, ağlıyordu. Ardından tekrar kulağına eğilecek, yeniden bir şeyler fısıldamaya başlayacaktı. Az önce matem havasına bürünüp feryat koparan Hazreti İfat-ı Zehra el bir anda değişmiş ve sürurundan uçacak gibi olmuştu. Ona bir kez daha döndü ve, ''Bugünden sonra senin baban artık hiç sıkıntı yaşamayacak.'' dedi. Torunları Hasan ve Hüseyin'i yanına almış, öpüp kokluyor, ve hayır tavsiye ediyordu. Hazreti Abbas da yeğeni Hazreti Ali'yi bir kenara çekmiş. Resulullah'ın ebedi aleme göç etmek üzere olduğunu haber veriyordu. Yanındakilere nasihatte bulunuyor ve henüz imkan varken burada ahireti kazanmak gerektiğini hatırlatıyordu. Elleki imkanlar hayır adına kullanılmalı ve bunlara ebediyet libası giydirilerek daha buradayken ahiret yurdu kazanılmalıydı. Bir gün önce de Hizmetçi ve kölelere hürriyet yollarını gösterip serbest bırakmış, Ayşe valimizde bulunan 6 dinarı da ihtiyaç sahiplerine dağıtmalarını söylemiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz altınların dağıtılıp dağıtılmadığını soracaktı. Henüz dağıtılmamıştı. İstedi onları ve avucuna koyup teker teker saydı önce. Ardından onları yeğeni ve damadı Hz. Ali'ye göndererek hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını isteyecekti. Bunlar yanındayken Muhammed nasıl olur da Rabbinin huzuruna gidebilir diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kılıç ve kalkan gibi savaş malzemelerini de müminler arasında paylaştırmıştı. Belli ki dünya adına neye sahipse hepsini dağıtıyor ve ebedi dünyaya intikal ederken yalın gitmeyi hedefliyordu. O kadar ki o günün akşamı Hazreti Ayşe validemiz kadınlardan birisine kandilini gönderecek ve bizim kandile birkaç damla yağ damlatabilir misin diyerek akşam karanlığında odacığını aydınlatacak kadar ödünç yağ talebinde bulunacaktı. Başka alternatif bulamayınca da bazı ihtiyaçlarına karşılık savaşlarda kalkan olarak kullandığı zırhını bir Yahudi'ye teslim etmişti. Rehim bırakmıştı sevgili. Gün zevali doğru kayıyordu. Zira mevsim artık buluşma mevsimiydi derken sancılar yeniden şiddetlenmeye başladı. Hazreti Ayşe validemizle şunu paylaşıyordu: "Ey Ayşe, şüphen olmasın ki ben hala Hayber'de yediğim o yemeğin elemini acısını duyuyorum. İşte bundan dolayı sanki o zehirin tesiriyle içimin parçalandığını hissediyorum." Ardından mübarek yüzünü örttü. Bir ara bunadınca da onun yeniden açtı. Peygamberlerinin kabirlerini tuthaneye çevirenlerin Lanetle karşılanacaklarını tekrarlıyordu. Bu arada yeniden sözü namaza getirdi ve defalarca namaz, namaz ve elinizin altında bulunanlar, o emanetler diye tekrarlamaya başlamıştı. Belli ki namazı aman ihmal etmeyin ve küreler başta olmak üzere sorumluluğunu üzerinize aldıklarınız konusunda da daha duyarlı olun demek istiyordu. Dünya ve dünyadakilere veda etmeden önce, hesabına son tavsiyeleriydi bunlar. Cumartesi ve pazar günü yanına gelen Cibri ile Emin yine huzurdaydı. Bir farkla ki bu sefer huzur nebevi meleklerle dolu vermişti. Her biri yetmiş bine hükmeden yetmiş bin melek vardı huzurda. Ya Resulallah diyordu yine. Allah'ın selamı var ve beni özellikle sana seni tekrim ve tazim için gönderdi. O Celle Celaluhu bildiği halle sana sormamı istedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Nasılsın? Biraz halsizim ve ağrılar içindeyim ey Cebrail buyurdular. Yanına daha da yaklaşmasını istiyordu. Rabbin diyor ki dedi Cibril. Şayet dilerse ona şifa verir. isterse huzuruma alıp onu rahmetimle kucaklarım. Bu Rabbime ait bir iştir. O Celle Celaluhu benim için dilediğini yapar diye mukabelede bulunacaktı sevgili. Daha sonra da Cebrail... Tanıştırdığı Melekül Mevt izin istedi. Azrail Aleyhisselam. Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine olsun ya Resulallah diyordu. Allah beni sana gönderdi ve ne emredersen onu yapmamı emir buyurdu. Şimdi sen ey Ahmet eğer emaneti almamı emredersen ben onu yerine getirecek bırakıp da geri gitmemi istersen bırakıp gideceğim. Tercihinde bir değişiklik yoktu sevgilinin ve ona da Ey ölüm meleği sen yapman gerekeni yap dedi. Bu arada hafifçe ıslattığı eliyle mübarek yüzünü vazlayacaktı. Bunu yaparken de Allah'ım diyordu. Allah'ım ölümün sıkıntılarına karşı bana yardım et. Artık vakit tamamdı. Yolculuk işaretleri iyice belirmiş ve Resulullah aleyhissalatu vesselam dünya ile ahiretin arasındaki incecik perdenin öbür tarafına geçmek üzereydi. Mübarek başını Ayşe validemizin sinesine yaslamış, siyah gözlerini de tavana dikmişti. Bu sırada huzura Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman girecekti. Elindeki misvak dikkatini çekmişti. Feraset sahibi Hz. Ayşe çok hoşlandığı misvağı arzuladığını anlamış ve onu senin için alayım mı demişti. Evet dercesine başını sallıyordu. Kardeşinden aldı ve onu alemin efernesine vermek istedi. Ancak misvak çok sertti. Bunun üzerine Ayşe var demiz. onu senin için ıslatıp yumuşatayım mı diye teklif etti. Başıyla evet diyordu belli ki artık dil sükuta başlamış gözler konuşuyordu. Maksat anlaşılmıştı. Hemen misva ağzına aldı ve onu ıslattıktan sonra Efendiler Efendisi'ni uzattı. Aldı onu ve inci misali dişleri üzerinde gezdirmeye başladı. Ebedi aleme giderken bile dişlerini temizliyordu. Bir taraftan da La ilahe illallah Gerçekten de ölüm için ciddi sekerat var diyordu. Bir ara sahat ve afiyet bulması için elinden tutup dua etmek isteyen Ayşe Validemize nazar atfetti. Hayır diyordu. Belli ki asli vatana giderken burada kalmaya talep uygun değildi. Onun için elini şiddetle geri verdi. Yine bayılmıştı. Belli ki Acıları dayanılmaz hiçbir şekildeydi. Bir müddet sonra yeniden kendine gelecekti. Bu arada parmağını da yukarıya doğru kaldırmıştı. Gözleri tavana yeniden yönelmiş ve dudakları da hareket ediyordu. Ayşe validemiz söylediklerini duymak için kulağını peygamber efendimize yaklaştırdı. Şunları söylüyordu. Peygamberler, şehitler, zıddıklar ve salihlerden kendilerine nimette bulunduklarınla beraber... Beni de affet ve rahmetinle kucakla. Artık beni yüce dostluğuna kabul buyur. Allah'ım yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım yüce dostluğunu istiyorum. 63 yıl önce bir pazartesi günü başladığı bu yolda yine bir pazartesi günü son noktayı koyuyordu. Vahin sağanak olup yağdığı 23 yıllık hayatında... Kıyamete kadar karşılaşacak her türlü ihtiyacı cevap verecek bir model bırakmış. Tebliğ vazifesini de arkadakilere emanet ederek yoluna devam etmişti. Sabahleyin perdeyi aralayıp mihraptaki imama bakarken zaten bu emanetin yerde kalmayacağını görmüş ve son namazını da bu huzur için kılmıştı. Odaya enfes bir koku yayılmıştı. Derken eli bir kenarda duran su kabının üstüne doğru akarken... Mübarek parmakları arasında duran misvakta yere doğuklu kayıvermişti. Her namazı son namaz olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık arzuladığı vuslata ermiş ve ebedi aleme pervaz etmişti. Selam olsun sevgililer sevgilisine, selam olsun bir tanecik sevgiliye, selam olsun nefs mekkesinden gönül medinesini hicret edip bütün insanlığın elini tutmak adına Bugün dahi ve bu kıyamet sabahına kadar bütün insanla el uzatacak o sevgiliye. Selam olsun o Mekke'nin sahibine. Selam olsun o Beytullah'ın hasretini çektiği bir tanecik sevgiliye. Selam olsun sevgilinin yurdu Mekke'den, sevgilinin evinin huzurunda, sevgilinin secde ettiği mültezemden o sevgililer sevgilisine. O sevgililer sevgilisinin Medine'sine, O sevgililer sevgilisinin Ravz-i Pakisi'ne selam olsun. Evet sevgili dostlar, Bugünkü Gafletten Kurtuluş, Radyo Sohbet programımızı tamamlarken, Bizlere Radyo Özel FM'in iletişim bilgilerinden ulaşabilir. Yine bununla beraber, www.adnansensoyu.com web sitemizden sohbet, video vs. çalışmalara ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız efendim. Sizden de dualar istirham ediyoruz. Ve bim o sevgilinin her namazını son namaz olarak kılıçı gibi bir namaz bilinci versin. İhsan olan onunla o en büyük sevgili biri bir başa kalma aşkını versin. Ve insanlık sevgililer sevgilisinin hayat tarzına bu mesajına bu şekilde hakkıyla algılasın ki insanlık aşk görsün. İnsanlar aşktan kaçamaz çünkü. İnsanlar aşktan kaçamayacak çünkü. Rabbim hepimize merhamet Rabbim Rabbim doğru eylesin. Rabbim bizi affetsin. Rabbim bizi doğru yola iletsin. Rabbim hepimize merhametini insan buyursun. İlim, rahmet ve aşk medenetini bereketli İslam'ın sırat-ı müstakim yoluna iletsin. Efendiler efendisine hakkıyla algılamayı ve algıladıktan sonra tüm eksikliklerden arınıp o en büyük dostu yönelik insan eylesin. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve